Allah'ım İlahımın Şeytanı Rjim. Bismillahi Rahmanı Rahim. Alhamdulillahı Rabbi Halimi. Ve Salatü ve Selamü Alla Rasulüna Muhammedü ve Ala Alihi ve Sıhbihi İjmä'in. Ve Alhamdulillahı Lәdi Hada Ana Lәhada. Vma Konna Lı Nehdili Lәvla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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ve biz de ve rızık bir kalple olanlardan Cenab-ı Hak vefayız mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daima eileyim. Sevdiği ve razı olduğu kullar zümresine ilhak eileyim. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eileyim. Hululüyle müşerref olduğumuz mübarek mevlid kandilini cümlemiz hakkında ve alemi İslam hakkında hayırlara vesile eyleyem. Kıymetli müminler namazda okuduğumuz şöyle sure kalem suresi bir de el haka suresi el haka suresinin büyük bir bölümünü okuduk namazda. Bir de Kalem Suresinin yine Sondan büyük bir bölümünü okumuş olduk Kur'an-ı Kerim'in sonuna doğru Yaklaşmış olduk Önümüzdeki Pazar günü Hatim bitmeye yaklaşmış olur Namazdaki hatim bitmeye yaklaşmış olur Kur'an-ı Kerim'in son tarafındaki sureler Kısa kısa surelerdir ayetlerde kısa kısa ayetlerdir. Genelde bu sureler ve ayetler İslam'ın ilk devirlerinde yani Mekki Mükerreme'de Mekke devrinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din-i celili İslam'ı yaymak için ilk mücadelesine başladığı yıllarda nazil olmuştur. İşin enteresan tarafı geçen hafta Dersimizde Vaka Suresi vardı. Vaka Suresi'nde Allah Celle ve Ala Hazretleri insanları üçe ayırmıştı yarın ahirette. Bir kitabını sağ tarafından alanlar var. Onların güzel mükafatlarını anlatsı verdi, beyan buyurdu. Kitabını sol tarafından alanların çirkin durumlarını beyan buyurdu. Bir de eshabu's-sabiqun es dinde önde yürüyenler ibadette önde olanlar, Allah'a yaklaştırılmış olan müstesna kullar, bir de bunların cennetteki özel durumlarını beyan etti. Hikmet-i bugünkü dersimizde de ikinci rekatta okuduğumuz ayeti kerimeler içerisinde de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kitabını sağ tarafından alacak olan insanları, bir de kitabını sol tarafından alacak olan insanları, yine gündeme getirilmiş oluyor. Yani geçen haftaki dersimizin başından sonuna kadar konusu aşağı yukarı kitabını sağ tarafından sol tarafından alacaklar. Bir de es-sabiqun es-sabiqun dinde ibadette samimiyette, ihlasta, hizmette önde yürüyen insanlar vardı. Bugünkü ayetlerimizde de benzeri konuda geçmektedir. Burada farklı ifadeler şudur. Sağ tarafından kitabını alan insan ilk tepkisi ne olacaktır? Sol tarafından eline kitabını alan insanın ilk tepkileri ne olacaktır? Bu el hakka suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunları beyan ediyor. <gülüyor> bunları biz burada duyuyoruz, dinliyoruz. Yarın ahirette yaşayacağız elbette. Kitabını sağ tarafından alanları Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayeti kelimelerde ki Kur'an-ı Kerim'de çok yerde zikredilir kitabını sağ tarafından almak, sol tarafından almak. Ancak buradaki tafsilat başka ayeti kelimelerde bu şekilde yoktur. Buradaki tafsilat nedir? Kitabını eline ilk aldığı zaman göstereceği tepki nedir insanın? Amel defteri insanın önüne verilir verilmez göstereceği ilk tepki nedir? benzeri bir tepkiyi de sadece bir kısmını Cenab-ı Hacilecileri Kehif suresinde de beyan ediyor. Şöyle ki: <gülüyor> Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri es-Ağa'dı bile, fəamma menûti kitabehu biyeminîm. Kitabı kendisine sağ elinden verilecek olan insanlar. Fayqûrü diyecek kitabını eline alır almaz, ha umu. Alın dostlar. Ha umu alın dostlar. Okuyun okuyun. Iqrau kitabiye. Benim kitabımı okuyun. Yani tefsirlerde diyor ki bu kitabın eline aldığı zaman kendisi hiç okumadan buyurun okuyun diyecek. Çünkü içinde ne var biliyor. Ha umu qrau kitabiye. Alın dostlar. Etrafındakilere gülücük atarak buyurun dostlar benim kitabımı okuyun diyecek çok sevinçli olduğunu, dört köşe olduğunu sevincinden ifade edecek ve gerekçesinde yine söyleyecek. ''İnni zanentu enni mulaqın hisabiye. ''Çünkü ben hayatta yaşarken günümü biliyordum, inanıyordum ve gereğini yapıyordum.'' diyecek. ''Amel defterinin ibadetlerle, vaazlarla, sohbetlerle, zikirlerle, hayru hasenat ile, haç ile, umre ile, Kur'an'a hizmet ile, İslam'a hizmetle dolu olduğunu'' haramlardan uzak tertemiz bir hayat yaşadığını biliyor zaten ölürken manzara belli kabir aleminde manzara yapılan muameleden belli ahirette diriltildiği zaman amel defteri kendisine verilirken amel defterinin içerisinde ne olduğunu biliyor bildiği için etrafına ha umu, alın dostlar benim kitabımı okuyun amel defterimi okuyun neler yaptığımı sizde bir görüverin de. diyecek inni zanantu anni ben hesabıma kavuşacağımı inanıyordum bir başka ayet-i kerime de cenab-ı ekberlecelahu inna kunna qablu fi mushfiqin ve yani kitabını sağ tarafından alan insanlar o güzel amellerle amel defterinin dolu olduğunun gerekçesini de şöyle ifade edecekler. Çünkü biz dünyadayken aile bireylerimiz içerisinde, çoluk çocuğumuzun arasında tir tir titriyorduk, korkuyorduk. Ya imansız ölürsek Allah muhafaza, ya kabirde azaba düşer olursak, ya ahirette hesap veremezsek, ya sırat köprüsünü geçemezsek bu endişeleri hep yaşıyorduk. Men khafe edlece ve men edlece belag el menzil ela inne sinatullah galiye ela inne sinatullah el -cenne. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Men khafe edlece korkan erken yola çıkar. Yani ben yolda giderken gecelersem gece gideceğim yerlerden korkarım diyen insan erken yola çıkar. Gecelememek için, gecenin karanlığına kalmamak için erken yola çıkar. Ve men edilece menzile, erken yola çıkan menzili maksuduna ulaşır. Bunlar maksat nedir? Yani ben son nefesimi teslim ederken sıkıntı duymaktan korkuyorum. Kabire girdiğim zaman münkeri ve nekir meleklerinin sorularına cevap verememekten korkuyorum kabrin beni sıkmasından cehennem çukuru olmasından korkuyorum diriltildiğim zaman amel defterimi sol tarafımdan almaktan korkuyorum mizanın başına vardığım zaman sevaplarımın az gelmesinden korkuyorum sırat köprüsüne vardığım zaman ayağımın kaymasından onun altında fokur fokur kaynayan cehenneme düşmekten korkuyorum diyen insan erken bu işin tedarikine başlar telafisine başlar madem ki korkuyorsun hemen kollarını sıyır abdestini al namazına başla kötülüklerden haramlardan vazgeç insanı uzun yolculukta sıkıntıya düşürecek olan şeyler belli midir dostlar bellidir değil mi yani ahiret yolculuğunda bizi sıkıntıya düşürecek olan şeyler belli mi? Belli tabi. Bunların adı nedir? Adı günahtır. Demek ki her günah insanı ahirette bir sıkıntıya sokar. Arabayla seyrederken arabanın bir civatasının olmaması ya seste ya motor aksamında ya gidişinde mutlaka bir problem meydana getirir. Bir sibopun nemli olması, bujilerin nemli olması insanın arabadaki seyrinde sıkıntı meydana getirir. Ya bir ne olacak? Bir civata, bir conta. Bunun eksik olması insanın yolculuğunda problem meydana getiriyor. Peki ahiret yolculuğunda insanın huzurunu bozacak, insana problem çıkaracak şeylerin adı nedir? Adı günahtır. Öyleyse ben problemsiz ve pürüzsüz bir yolculuk yapmak istiyorum diyen insan ne yapacaktır? Erken yola çıkacaktır. Hele dur bakayım askerliğimi bir bitireyim. Herkes askerliğini bitirebiliyor mu? Herkes askere gidebiliyor mu? Her giden gelebiliyor mu? Hele bir de evleneyim falan. Herkes evlenebiliyor mu? Herkese nasip oluyor mu? Evlendikten sonra hele bir çocuk sahibi olayım, bir baba olayım. Sonra... Hele çocuğum bir büyüteyim evlensin evlendireyim Sen desene hele bir mezara gireyim Bunu kısaca söyleyelim durmadan değiştirmeyelim Hele bir mezara gireyim de o zaman işimi ayarlarım desene sen Bu işin sonu gelmez dostlar Bugün başlıyorsan bugün başlamışındır Yarın başlayacağım desen yanılmışındır aldanmışındır Çünkü yarınlar kimindir Yarınlar kimindir Bugün bu saatte genç ve ihtiyar, kadın ve erkek, yetkili ve yetkisiz, nice insanların gırtlağını sıkıyor Azrail aleyhisselam. Alıyor canını. Etrafındakiler ağlıyorlar. Dostumuz öldü, annemiz, babamız, kardeşimiz, abimiz öldü diye ağlıyorlar. Biraz sonra salalar başlar. İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde salalar başlar. Azrail Aleyhisselam mesaisini hiç bitirmez Devam eder onun mesaisi Bayramlarda, seyranlarda Soğuk havalarda, sıcak havalarda Karlı zamanlarda Öyle zaman olur ki Mezara Cenazeyi defnetmekte zorlanırsınız Yağan yağmur sebebiyle Mezarın içerisi su dolar Zaman zaman bazı dostlarımızın cenazesinde Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz Bazen de mezarın içerisinden su çıkıyor ne yapsın zavallar? Taputla defnediyorlar. Başka şareleri olmuyor. Yani diyeceğim, askerliği yapmak, askerden gelmek, evlenmek, baba olmak, dede olmak falan. Bunların hepsini geç. Emekli olmak, bunların hepsini geç. Bu sadece ve sadece şeytanın ihva ve idlalidir. Peki ben sana sorayım o zaman. Şöyle bir düşün. Allah Celle Celaluhu askere kadar olan hayatını yok mu kabul edecek? Yoksa o hayattan da hesap verecek misin? Yani askere kadar olan hayatını seni deli mi kabul edecek Allah Celle Delillere hesap sormayacak. Sen askere kadar deli kabul ettim seni. Oradan yargılamadım seni mi diyecek? Olur mu öyle şey? Bunu verdiğimiz günden itibaren aklımız başımızda ise mükellefiz. İşte inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Her kim Korkarsa ne yaparmış? Hadis-i şerifte neydi? Her kim korkarsa erken yola çıkar. Erken yola çıkmak ne demektir? Buluğa ermeden göreve başlamak demektir. Hz. Ali Efendimiz Kerimullah ve ceh rivayetlere göre yolda giderken bir çocuğun ağladığını görür. 8 yaşlarında 7-8 yaşlarında bir çocuğun ağladığını görür. Evladım der, sen niye ağlıyorsun? Derdin nedir der. Çocuk der ki: Efendim, ben biraz önce bir büyümün sohbetini dinledim. Kur'an ayetleri okuyordu. Es-sa'îd billah: ve Ey iman edenler. Kendinizi Eşlerinizi, aile bireylerinizi ve çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Bu ayeti okuyordu. Öğrendim ki cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlarmış. Ben de insan olduğuma göre acaba ben de cehennemde yakıt olur muyum diye bu endişeyle ağlıyorum diyor çocuk. Hazreti Ali Efendimiz Keremullah ve Celal hışkıra hışkıra ağlayan çocuğu görünce o manzarasını görünce teselli eder der ki evladım sen çocuksun sen mükellef değilsin senin ağlamana korkmana gerek yok der ki çocuk peki amca efendim bizim evde annem Sobayı yakarken ateşi küçükleriyle tutuşturuyor, küçük odunlarla tutuşturuyor. Kibrit ilk çakıldığı zaman küçüklerine veril çakılıyor, öyle yakılıyor. Sobalara öyle yakılmaz mı normalde? Ben de eğer insanlar yanacaksa bu halimle de gitsem aklıma geliyor ki acaba cehennemin ateşi benimle mi tutuşturulacak? Şimdi kıymetli dostlar. Tabii çocuğun öyle düşünmüş olması ayrı bir şeydir ama makul olarak çocuk düşünüyor. Çocuk çocuk olarak ölürse yanar anlamında söylemiyorum onu. Ama bir çocuk bile gerçek olarak ayeti duyduğu zaman etkileniyor, korkuyor, bela erken yola çıkıyor. Değil mi? Erken yola çıkmak nedir? Erken yola, yola çıkmanın adı 7 yaşında işe başlamaktır. Erken yola çıkmanın adı 7 yaşında işe başlamaktır. 10 yaşında işi ciddiye almaktır. Bu erken yola çıkmaktır. İlk olarak bu böyledir. Ha, ondan sonra gelelim şimdi. İnsanın hayatında çok değişik renkli bölümler olabilir. Gerçekleri duymamış olabilir. Veya duyduğu halde kulağına sokmamış olabilir. Gerçekleri duyduğu andan itibaren, kavradığı andan itibaren ciddi olarak bir silkinirse, kendine gelirse ben ne yaptım falan diye geçmişe doğru bir bakıp böyle kar karanlık bir hayat, karanlık bir gençlik nasıl geçirdim eyvah derse bu da eksiğini telafi etmek anlamına gelir kıymetli dostlar. Erken yola çıkan ne yapar? Erken yola çıkan belagel menzile. Sıkıntıdan kurtulur, arzu ettiği hedefe vaktinde zamanında erişmiş olur. Devamında buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz <gülüyor> ''Ey ümmetim dikkat edin, siz imanınız ve ameliniz karşılığında umut ettiğiniz cennet çok pahalıdır. İmanınız ve ameliniz karşılığında arzu ettiğiniz, umut ettiğiniz cennet çok pahalıdır. Niye pahalı olmasın ki? Bir metrekarelik yeri bütün dünyadan daha değerlidir.'' Biz insanlar en çok masrafı nerede yaparız? En çok masrafı düğünlerde yaparız. Hele bir böyle çarşaf listesi gibi ihtiyaç listelerini bir yazdıkları zaman, eline de tutuşturdukları zaman, haydi pazara çarşıya şunları alalım dendiği zaman adam fıreğini şaşırıyor. Kredi kartı yanımda olsun, Çeksine, çek defteri yanımda olsun neye mal olacağı belli değildir. Şimdi kıymetli dostlar, işte e, oğlumuzu evlendiriyorsak gelin hanıma, kızımızı evlendiriyorsak kızımıza alacağımız şeylerin içerisinde efendim, başörtüler vesaireler, diğer kıyafetler vardır. Şimdi burada müzakeresini yapıyoruz. Yarın gidince inşallah cenneti gözümüzle beraber görmüş olacağız. Cennetteki bir hanımın başörtüsü, sadece bir başörtüsü, hiç mübalağısız da söylüyorum ve inanarak da söylüyorum cennetteki bir hanımın sadece bir başörtüsü bütün dünyayı değer Bu, o, o başörtüsünün parasını dünyada ödeyecek bir zengin yoktur bir servet sahibi yoktur o kadar değerlidir mübalağın var gidince görürsünüz asla mübalağın yoktur bunda cennet başkadır hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği öyle mi? hiç kimsenin aklı hayaline gelmeyen değerler, güzeller, güzellikler vardır orada Rabbim cümlemize nasip eylesin Şimdi kıymetli dostlar, cennet pahalıdır. Bir metrekarelik yeri bütün dünyadan daha değerli. Bir hanımın bir başörtüsü dünyadan daha değerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi fuzulü hevestendirmiyor ki, karanlık bir gecede gökten aşağı sarkılı verirse bir tanesinin başörtüsü güneş gibi dünyayı aydınlatır buyuruyor. Nasıl bir şey gidince göreceğiz, ne bileyim. Anlatılan böyle. Ama doğru mu? Elhak doğrudur keyfiyetini anlamak için gitmek lazım görmek lazım yedük, lem tatmayan bilmez göreceksin ki o zaman anlayacaksın ya gerçekten böyleymiş falan aa neymiş falan insan diyecek Allah'ın Allah size imanlarınız ve amellerinizin karşılığında vereceği cennet çok pahalıdır bunu niye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani siz ucuz bir şeyin talebi değilsiniz, büyük bir şeyin talebisiniz, çok pahalı olan bir şeyin talebisiniz. Cennetin ve Cemalullah'ın talebisiniz. O zaman siz erken yola çıkacaksınız, sermayenizi biriktireceksiniz. Az bir sermayeyle olmaz. Mendil almaya gitmek ayrı şeydir. Bir takım elbise almaya gitmek ayrı şeydir. Mendil almaya giderken bir yeteliyle gidebilirsin. Birkaç tane de alabilirsin. Ama bir takım elbise almaya giderken bir yeteliyle gittiğin zaman. Efendim benim elimde bir YTL vardır. Bir takım elbise almak istiyorum. Kravatı da olacak, ayakkabıları da olacak, çorapları da eksik olmayacak. Adamın suratına tükürürler be. Affedersiniz. Bir YTL'yle sen kafayı mı şüttün? Bir YTL'yle takım elbise istiyorsun, ayakkabısı da olacak, çorabı da olacak, kravatı da olacak, minteni de olacak diyorsun. Onun karşılığı o değildir. Takım elbisenin karşılığı bir YTL değildir. Ha öyleyse kıymetli dostlar. Bizim talip olduğumuz cennet ve cemalullah'tır. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu cennet ve cemalullah ucuz bir şey değildir ki. Peygamberlerin gözyaşı dökerek istedikleri, Evliyaullah'ın sabaha kadar ağlayıp gözyaşı döktükleri, aman Allah'ım bizi ondan mahrum etme dedikleri, cemalullah, rızaullah ve cennet. İşi bilenler bu yolda uykularını feda etmişler mallarını feda etmişler canlarını feda etmişler yeter ki cennet yeter ki benim sonum cennet olsun atalarımız öyle yapmadı mı Çanakkale'de ruhlarını teslim ederken neyi umut ediyorlardı canım feda olsun yeter ki ucunda cennet olsun yeter ki ucunda cemalullah olsun Allah'ın rızası olsun demediler mi İnsanın en son feda edebileceği candır ama o cennet uğrunda cemalullah uğruna Allah'ın rızası uğruna Can da feda edilir. Mal da feda edilir. Her şey feda edilir. <gülüyor> allah Allahu Teala'nın amelleriniz ve imanınızı karşılığında size vereceği eşya, pahalı eşya nedir bilir misiniz? El cennetü cennettir. Evet, ayeti kerimeyi tekrar e, okuyayım. Alıyor kitabını sağ tarafından hazırlıklı olan insan... Hemen eline alır almaz ne diyor? Ha umu. Alın, alın, alın. Iqra o kitabı, vermiş şu kitabın bir okuyun ya. Siz de okuyun ya. Ben biliyorum zaten içinde neler var. İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben bugünüme kavuşacağıma inanmıştım. Şüphesiz inanmıştım ve gereğini de yerine getirmiştim. Mevlâ onun durumunu özetliyor Celle Celaluhu fehu ve fi 'aysetin radiye fi cenneti aliye qudufuha o insan memnun bir hayat içerisinde olacak onlar için özet korku yok üzüntü yok yetmedi mi korku yok üzüntü yok bir neşe ki arkasından stres yok bir gülmek ki arkasından ağlamak yok bir huzur ki arkasından huzursuzluk yok bir güzellik ki arkasından çirkinlik yok. Bir gençlik ki arkasından ihtiyarlık yok. Bir zenginlik ki arkasında fakirlik yok. İflas yok. Fi cennetin âliye. Yüksek cennetlerde olacak. Değeri pahası çok yüksek cennetlerde olacak. Cennette şimdi duvarlar miskten diyor. Sıvası miskten. Duvarların tabiri caizse bizim anlayacağımız dille bir tuğlası altından bir tuğlası gümüşten oturulan koltuklar altın süslemeli altın ve gümüş süslemeli ama sakın sarraflar oh bizim meslekte de orada devam edecek demesinler. Sizin altınlar, bizim altınlar orada çöpe, da, çöpe alsanız çöplük bulamazsınız. Bu altınların orada hiçbir değeri yoktur. Buradaki altınlar onların yanında altın sayılmaz. Gidince görürsünüz. Hem vallahi hem billahi öyle bir altın dünyada yoktur. Bulamazsınız ki. Allah onu cennet için yaratmış. Cennetteki hurilerden bir tane dünyada bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Çünkü Allah Celle Cilali onu cennet için yaratmış. Cennet için yaratılanlar farklı, dünyada yaratılanlar farklı. Kudufuha daniye meyveleri çok yakın. Neyi devşirmek istiyorsun, ne almak istiyorsun? Çok yakın. oturduğun yerden, kalktın yerden alabilirsin. Kulu veşrabu hani en hadi yiniz, içiniz. Cennetekilere söylenecek yiniz, içiniz. Bima esleftum fil ayyam il Siz geçmiş günlerde dünyada yaptığınız ameller vardı ya. Akıttığınız gözyaşları vardı ya Herkes eğlenceye koşarken Camiye koşmanız vardı ya Herkes uyurken uykunuzu terk edip Sohbetlere gitmeniz vardı ya Ezan sesine davetine icabet etmeniz vardı ya Zekatınızı vermeniz Hayır kurumlarına yardım için Omuz omuza birleşmeniz Din hizmetleri ayakta Tutmanız vardı ya Elinizde tesbihinizi alıp bir köşeye çekilip Allah Allah deyip zikretmeniz vardı ya Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyduğunuz zaman sallallahu aleyhi ve sellem demeniz vardı ya haramdır deyip gözünüzü kırptığınız çevirdiğiniz, boynunuzu çevirdiğiniz vardı ya haramlar önünüze geldiği halde fırsatlar önünüze doğ, doğ, doğ, doğduğu halde hayır haram mı? Olmaz. istemem demeniz vardı ya zaman zaman <gülüyor> sıkışmış olmanıza rağmen krediyle faizle karşı karşıya kalmanız gel gel ben sana kredi vereyim faiz vereyim şurada şöyle imkanlar vardır teklifleriyle karşı karşıya kalmanıza rağmen olmaz olmaz açlığa razıyım zorluğa razıyım ama Allah'ın sevmediği şeye asla razı olmadığı şeye asla evet diyemem demeniz vardı ya şimdi siz dünyada yapmış olduğunuz bu ameller sebebiyle ortaya koymuş olduğunuz bu performans sebebiyle haydi Cennette yiyiniz, içiniz, afiyet olsun, helal olsun, hoş olsun. Siz bunları hak ettiniz. Firâyâmil <gülüyor> kâliye. Kitabını sağ tarafından alanlarla ilgili Cenab-ı Celle Cilâlü bunları buyururken hemen dönüyor kitabını sol tarafından alanlarla ilgili. O amma men u'tiye kitabe Kitabını sol tarafından alan insan ise kitabı kendisine sol tarafından verilen insan ise o ne diyecek onun ilk tepkileri ne olacak o isterse elini kitabını sağ tarafından alamaz ki ona veriliyor sol tarafından veriliyor kitabı kendisine evet ne diyecekmiş onun acaba ilk tepkileri ne olacak feyagulü diyecek ki ya leyteni lem'ute kitabiye ah keşfüş amel defteri bana verilmeseydi be Keşke bu amel defteri bana verilmeseydi, elime verilmeseydi. Walem edri ma hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Şimdi ödüm patlıyor. Şimdi ödüm patlıyor. Keşke hesabımı bilmeseydim diyecek. Ya laytaha kanetil kadiye. Ah, keşke öldüğüm zaman olay bitseydi. Toprak olsaydım. Hayvanlar toprak olduğu gibi ben de toprak olsaydım. Biraz daha açarsanız bu sözün arkasında şu var. Keşke ben dünyada insan olmasaydım da, yılan olsaydım, cihan olsaydım, şimdi onlar toprak olduğu gibi ben de toprak olsaydım diyecek. Ve başlayacak ahvah etmeye. Ne diyecek? Ma ağına anniyim âliye heyvah benim malım kurtarmadı, hanlarım beni kurtarmadı, çeklerim beni kurtarmadı, arabalarım beni kurtarmadı, dört çarpı dörtler de kurtarmadı beni be. Hele ki anneyi, sultaniye Eyvah be Dünyada benim çevrem vardı Arkadaşlarım vardı Abi diyorlardı düğmelerini ilikliyorlardı Sen yaparsın sen becerirsin diyorlardı Bir konumum vardı benim Eyvah aldandım ben Helak etti beni bu konumum Bana kim yan bakar diyordum kendi kendime Meğer ben hiçbir şey değilmişim be Saltanatım beni perişan etti Servetim beni kurtarmadı Saltanatım beni perişan etti böyle deyip deyip duracak geveleyip geveleyip duracak o bunları söylerken kuduhu fe gulluhu fümmel cehime salluhu emirler yağmaya başlayacak ey melekler yakalayın şunu zincirlerle bağlayın şunu sonra cehenneme atın şunu sonra yeniden yetmiş zira uzunluğundaki zincirle bir daha bağlayın onu cehennemin içerisinde اِنَّهُ كَانَ لَا Büyük olan Allah'a iman etmemişti o. وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ miskin Fakiri yoksulu yedirmeye teşvik etmemişti kendisinin başkasını. Yani amel defterleri dağıtıldığı zaman insanların ilk tepkisini Allah Celle ve ala Hazretleri bu sürede başkalarında olmayan tafsilat ile açıklamıştır. Keyf süresinde de bu kitabını sol tarafından alan insanlarla ilgili şöyle bir tafsilat var. O tafsılat da oraya hastır. Başka yerde o tafsılat yoktur. Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki <gülüyor> Kitabını sol tarafından alan insan Diyecek ki Bu ne acayip kitaptır. Ma lihâzel kitab Sol tarafından aldı eline kitabını Şöyle bir bakacak her sayfede günahlar farklı yazılmış simsiyah sayfalar bakacak ki beyaz tarafı yok bir bakacak şöyle inceleyecek ne var ne yok ma hadal kitap bu ne acayip kitap daha acayip kitap diyecek gerekçesi de şu la yugâdiru sagîratenu ve la kebîraten illâ ehsâha. ya benim dünyada yaptığım küçük minnacık şeyler hepsini yazmış ya küçük büyük hepsini yazmış bir tanesini es geçmemiş diyecek bir tane es geçmemiş. Hepsi var burada. La yuadiru sagîraten Küçük minnacik Vela büyüklerinde. İlla ahsaha hepsini yazmış ya. Ve vecedû ma amilu hâzira Hepsini hazır olarak bulacaklar. Ne yapmışlarsa hepsi hazırdır. <Gülüyor> Cenab-ı Hak yüzümüzü hak eylesin. Ayeti kerimeye okuduğum ayeti kerimeye geliyorum şimdi. Nuh, kalem suresinden başka bir ifadesi Nûn suresinden اَسْعَدُ بِاللّٰهِ اِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّع۪يمِ وَاللّٰهِ مُحَقَّقْ kesinlik ifade eder. Kesin olarak söylüyorum kullarım size. Tekva sahibi olan, Allah'a karşı sorumluluk duygusu içerisinde olan ben bir delikanlıyım ama Müslüman bir delikanlıyım. Ben efendim bir evliyim ama Müslüman bir evliyim. Ben bir işverenim ama Müslüman bir işverenim. Bir işçiyim ama Müslüman bir işçiyim. Ben Ev sahibi olan birisiyim ama Müslüman birisiyim. Kiracıyım ama Müslüman birisiyim. Daima imanı, İslam'ı, Allah'a olan teslimiyetini ön plana tutmuş, gerektiği gibi hareket etmiş. İnnelil muttakîn, Şüphesiz Allah'a karşı sorumluluk duygusunu hiç unutmayan, terk etmeyen ve sorumlu bir insan olarak yaşayan, takva sahibi insanlar için Rableri nezdinde tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu cennet vardır. Kıymetli dostlar, dünyada her nimetin külfeti vardır. Cennette hiçbir nimetin zerre kadar külfeti yoktur. Mesela, en güzel gönlünüze göre sevdiğiniz bir arabayı alsanız, bu arabanın külfeti var mıdır? Benzin dolduracaksın, mazot dolduracaksın, yıkadığı zaman, kir kirlendiği zaman yıkayacaksın, arıza yaptığı zaman tamir edeceksin. Var mı külfeti? Var. Sıcak havada klimanın keyfine, değme keyfine derler. Klimayı açarsın, oh dersin. Biraz sonra omuzların tutulur, ah dersin. Al sana bir nimet, al sana bir külfet. Sofraya otururuz, çok güzel yemekler, canımızın istediği yemekleri buluruz. Oh, oh diye yeriz. Ondan sonra farkına varmayız, kaçırırız. Biraz sonra ah, ah fazla kaçırdım diye <gülüyor> yapmaya başlarız. Yani dünyada her nimetin mutlaka külfeti vardır. Külfetsiz nimet ister misiniz? İstersiniz. Ben de istiyorum. Cennettedir işte o. Tepeden tırnağa kadar nimet hiç külfeti yok. Hiç külfeti yok. İşte la yashu buhu ma yunagisuhu kema yashubu jannatud cenne, dunya şimdi bir bahçeniz olsa şöyle 250 metrekarelik 500 metrelik bir dönümlük evin içeri, bahçenin içerisinde bir evim olsa oh deme keyfine falan neyse Allah celle celalü nasip eder diyelim ki 500 metrekarelik 300 metrekarelik veya bir dönümün içerisinde bir bahçe verir sana. Ondan sonra ilk gittiğinde oh be bizim de bir bahçemiz var falan dersin. Ama o tarla kazılacak. O ağaçlar budanacak. Ondan sonra sulanacak. Birtakım hizmetler yapılacak. Ya o hizmetlere başladığı zaman yorulduğu zaman bunu nereden başımıza bela ettik falan demek başlıyor. Yani her nimetin dünyada mutlaka ucunda bir külfet vardır. Bu kanuni ilahidir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildi. Hem de ahir zaman nebiliği verildi. Külfette verildi mi bununla beraber? Verildi değil mi? İlk vahiy gelirken sıkıldı, sıkıldı, sıktı, sıktı Cebrail aleyhisselam yere düşürdü, sıktı, sıktı, yere düşürdü. Evvela çileli bir yolculuk oldu, ondan başladı. Eyüp aleyhisselama Allah celle celaluhu peygamberlik verdi. Ama uzun süre hastak, hastalık, hastalık, tabiri caizse imtihanıyla, belasıyla belalandırdı. Yusuf Aleyhisselam'a Allah Celle ve Aleyh Hazretleri yüksek makam verecek. Soktu kuyunun dibine ondan sonra çıkardı onu yükseğe. İbrahim Aleyhisselam'a halillik makamı verecek. Mencelik attırdı onu havadan, düşürdü onu yüksekten yere ondan sonra verdi ona halillik makamını. Yani dünyada siz nimet istiyorsanız her birimiz sahip olacağımız nimetin mutlaka külfeti vardır. Hanımefendi hazretleri markası mükemmel olacak diyor. Efendim, koltuk takımının, sehpaların ma markası mükemmel olacak. Birinci sınıf olacak, ikinci sınıf olmayacak. Kalite bir. Aynaya bakıp kendi kalitesini görmüyor. Kendisi kaçıncı kalitededir ona bakmıyor. İlla diyor mobilya birinci kalitede olacak. Ya sen birinci kalite misin ki mobilya birinci kalite olsun? Mobilyanın kalitesi önemli değil. insanın kalitesi önemlidir değil mi? çok güzel bir koltukta kaliteli bir koltukta kalitesiz bir insan oturuyor ne oldu? koltuktan sen şeref alamazsın koltuk senden şeref alır sen adam olsan ben adam olsam derler ki ya bu koltukta mübarek bir insan otururdu adam elini sürer ondan bile feyiz bekler misal olarak söylüyorum onun için koltuk insana değer kazandırmaz insan koltuğa değer kazandırır şereful mekan bilmekin mekanın şerefi orada oturanla kaimdir mekanın şerefi niye Medine-i Münevvere dünyanın en tatlı yeridir çünkü orada Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem şimdi arzu ettiği kanepe koltukları e, sehpa takımlarını falan alır hanımefendi oh de yaşasın benim beyim helal olsun beni kırmadı arzu ettiklerimi aldı şimdi oh dedi ya ikinci gün başlar eline alır bezi orasını siler burasını siler Biraz sonra bakar ki bir saat sonra iki saat sonra İstanbul burası tekrar tozlandı. Kenardan baktığı zaman şöyle gözüküyor. Başlar şimdi uf, uf yapmaya. Her nimetin külfeti var. Aldıysan buna da katlanacaksın. Bu böyledir. Cennette ise asla ve a bir defa zahmete insanı sürükleyecek hiçbir olay ne kadınına ne de erkeğine olmayacaktır. اَفَنَ جَعَلُ kel كَالْمُجْرِم۪ينَ Kafirler diyorlar ki, yahu bu Müslümanlar bir şeyler yapıyorlar, cennet falan diyorlar. Ondan sonra cennetteki güzelliklerden bahsediyorlar. Bu cennetteki nimetlerin kendilerine verileceğinden bahsediyorlar. Evvela diyorlar, böyle bir şey yok. Ölmekten, öldükten sonra dirilmek yok şayet öldükten sonra dirilmek olsa bile dünyada bize bu kadar nimetleri veren Allah orada da yine bize verecek burada, burada onlara az verdi orada da onlara az verecek yine orada köşeyi dönen biz olacağız diyorlar ayet-i kerime geliyorum bu söz duallesin üzerine tabiri caizse. efene cealul muslimine kel mucrimin biz bize teslim olan habibimize teslim olan kuran ayetlerimize teslim olan ''Emret ya Rabbi ne emredersen baş üstüne, emret ya Resulallah ne emredersen baş üstüne'' diyen insanları, bize isyan eden facirler gibi, fasıklar gibi, bize kafa tutan imansızlar gibi yapar mıyız? İkisini aynı muamele yapar mıyız Allah Celle Celaluhu buyuruyor? Kelime-i şehadetle hep beraber buyurun. ''Eşhedü en la ilahe illallah'' ve enne Muhammeden abduhû ve Rasulu bu kelime-i iman kervanına giren ondan sonra gereklerini yerine getirerek ''Zaman zaman uykusunu terk eden, keyfini, istirahatını terk eden, yorgun, argın olduğu halde yastık kendisini davet ettiği halde yat uyu, yat uyu dediği halde yatamam, yastı namazını kılmadım nasıl yatarım?'' ''Bir taraftan gözleri yarım uykulu bir taraftan abdest alarak namazını kılmaya gayret eden, dolayısıyla ahiret sermayesini hayattayken hazırlamaya çalışan bu insanlara biz hiç bu, bu tarafta bez olmayan insanlar gibi muamele eder miyiz Allah Celle Celaluhu buyurur?'' ''Bu ne biçim karardır?'' Ma'akum keyfe tahkumun ne biçim hüküm veriyorsunuz olur mu böyle şey mevla buyuruyor Emleküm kitabun fihi tedrusuna inne fihi lama tahyerun yoksa sizin elinizde bir kitap belge mi vardır ki o belgede siz nasıl isterseniz öyle olacak siz ne derseniz o olacak böyle bir yetki mi size verilmiş kimin adına konuşuyorsunuz mevla buyuruyor Celle celalu bu ölçüsüz konuşan insanlara emleküm eymanun aleyna balidatun ila yevmi kıyameti inne lema lama Yoksa biz size teyit verdik, güvence verdik. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Sizi kırmayacağız. Böyle bir güvence mi verdik size Mevla buyuruyor? Selhum eyhum bir zalike zeim. Habibim sor bakalım. Bu konuda kim kefildir? Tamam böyledir diyen kim varsa ortaya çıksın Mevla buyuruyor. Emlehum sureke felyetu bi surekai Yoksa Allah'tan böyle bir güvence almamışlar da bir ortak bulmuşlar o ortak onları böyle yönlendiriyor böyle midir? varsa onu ortaya koysunlar yevme yukşafu ansaq ve yud'avne iles sujudi felâ yestatîun kullarım yarın ahirette işin gerçeği ortaya çıkacak burada sak ifadesi geçiyor normalde sak insanın dizine kadar ayak incine deniyor mecazi bir anlam vardır burada e, genelde Arapça'da e, Arap dilinde işin ciddiyeti anlaş, anlaşılması için harbin şiddetli durumunu anlatmak için artık e, paça sıyrıldı anlamında yevme yük yükşaf, ansak veya keşfisaktan bahsederler. Burada da müfessirler değişik manalar veriyorlar. Sonuç olarak şudur yani. Sonuç olarak şudur. yuk yuhşefu ansak. Yarın ahirette işin ciddiyeti ortaya çıkacak. Kafirlerin ölümle beraber başlayan hayatında eyvah bize anlatılan o korkunç manzaralarla karşı karşıya kaldık deyip korktukları, korkmaya başladıkları net durum artık ortaya çıkacak. Müminlerin de umut ettikleri o güzel durum artık ortaya çıkacak. Bütün hakiketler ortaya çıkacak. Kimin kaç para değeri olduğu ortaya çıkacak. Dünya malının değeri ne kadar? ibadetin değeri ne kadar? Uğrunda namazımızı feda ettiğimiz, abdestimizi feda ettiğimiz şeylerin kaç para değerde olduğu o zaman net olarak anlaşılacak. Eyvah! Bir tanesine değil, bin tanesine, milyon tanesine bir vakit namaz terk edilmezmiş. Bir abdest terk edilmezmiş. Eyvah! Abdestin karşılığı neymiş? Namazın karşılığı neymiş? Bizim peşinde uğraştığımız, ömrümüzü tükettiğimiz, çürüttüğümüz şeyler beş para yapmazmış ya. Biz bunu şimdi anladık deyip işin gerçek durumu net olarak ortaya çıkacak. Yevme yük şefu ve yud'avune iles sucudi. Mevla buyuruyor. Bugün dinliyoruz bakın müminler. Yarın bu manzarayı göreceğiz. İnşallah bu manzara ile biz karşılaşmayacağız. Nedir bu manzara? Ve yudavne ile sucudi secdeye davet edilecekler Mevla buyuruyor. Secdeye davet edilecekler. <gülüyor> Güçleri yetmeyecek secde etmeye. Bukhari'de zikredilen, Kütüb-i bir kısmında da var bu. Zikredilen bir hadisi şerifte, Mevla Celle ve Ala Hazretleri keşfi sak yapacaktır ahirette. keşfi sak yapacaktır. Nasıl olduğunu oraya gidince göreceğiz. O durum ortaya çıkınca insanlar Allah Celle ve Ala Hazretleri ey insanlar ben sizi yaratıp bunca nimetleri verdim mi verdim. Peygamberlerle gerçekleri duyurdum mu duyurdum. Haydi bakalım şimdi secdeye kapanın bana diyecek. Haydi bakalım bana secdeye kapanın buyuracak Allah Celle Celaluhu. Haydi bakalım bana secdeye kapanın. Sakını açıp, haydi bakalım bana secdeye kapanın dediği zaman, buyurduğu zaman, dünyada abdestli ve secdeli olanlar hemen birden secdeye varacaklar. Hiç problem yok, birden secdeye varacaklar. Sonra dünyada secde, bu secdede tarağında bezi olmayanlar, secde etmeyen insanlar, imansız olanlar birinci derecede işte secdesi olmayan insanlar da o manzara karşısında onlar da secdeye kapanmak isteyecekler artık itiraz eden kalmadı kimsenin çıtı çıkmıyor kimsenin gıgı çıkmıyor <gülüyor> ortalıkta sükunet var herkes haddini bilmiş gerçekler anlaşılmış kimin ne kadar kıymeti ve değeri olduğu da anlaşılmış o insanlar da secdeye varmak isteyecekler. Ama belleri kilitlenecek. Belleri kilitlenecek. Eğilemeyecekler aşağı doğru. Affedersiniz kazık gibi ayakta kalacaklar. Ve durum netleşecek orada aslında. Bu manzara gerçekleştiğinde durum netleşecek. Dünyada secdeli olanlar, secdesiz olanlar. Secdesiz olanlar affedersiniz kazık gibi ayakta kalacaklar. Secdeye varmak isteyecekler. Fela yestatîun. Güçleri yetmeyecek Mevla buyuruyor haşiate absaruhum e tarhaquhum zilla bu dünyada adam yerine koymadıkları gerici yobaz yofta softa dedikleri o insanların hep beraber secdeye vardıklarını görüp kendilerini varmak istediği halde bellerin kilitlendiğini afedersiniz sığırın sırtı gibi olduğunu eylemediğini gördükleri zaman böyle gözleri kamaşacak baka kalacaklar mevla buyuruyor. Haşaeten absarub. Terhaquhum zillet. Zillet kaplayacak onları. Perişan bir halleri olacak. Rezil bir halleri olacak. Çünkü ve kadikanu ud'auna ila sujudi ve hum salimun. Onlar sağlıklı iken, genç iken, dinamik iken, sağlıkları yerindeyken secdeye davet ediliyorlardı, secde etmiyorlardı. Dünyada secdeye davet edildiği halde secde etmeyenler orada secde edemeyecekler. Edemeyince iki grup netleşecek. Bir secde edenler Allah'ın dostları, bir de secde edemeyen kazık gibi ayakta kalan cehennem yolcuları. Siz niye secde edemiyorsunuz? Etmek istiyoruz. İstiyorsunuz da niye edemiyorsunuz? Çünkü dünyada siz secdeye davet edilmiştiniz. Dünyada secdeye davet edildiniz, secde etmediniz. Şimdi secde edemiyorsunuz. Fe teala ibadi Allah Celle ve Ala Hazretleri secdede olanlara buyuracak ki: "Ey benim sevgili kullarım, irfa'u ru'uke Kaldırın başlarınızı secdeden. Fakat cealtu bedale kulli raculin minkum raculan min el ve ve'n-nasara fin Ey secdede olan sevgili kullarım, kalkın bakalım. Sizi cennete koyduğum gibi ben her insanı yarattım. Kim cennette de yeri yarattım, cehennemde de yer yarattım. Mevla Cenneti yaratırken Cennette her insan için Her kafir için de cennete yer yara, ayırmış Onun hesabını yaparak yaratmış evet. Cehennemi de yaratırken Her insan için cehennemde yer vermiş Yer yaratmış Şimdi bu secdeye varanlara Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kalkın, Kaldırın başlarınızı kullarım secdeden Kaldırın başlarınızı Şimdi siz doğru cennete gidiyorsunuz Sizin cehennemdeki yerlerinizi Dinsiz imansız suh secdeye edemeyenlere vereceğim cehennemdeki yerlerinizi. Onlar için cennette ayırdığım yerleri de size vereceğim. Onlar secdesiz insanlar, bana inanmamış insanlar. Onların cennetteki yerleri sizin, sizin cehennemdeki yerleriniz onların olacak buyuracaktır. Zelike yevmuttabaun işte. O gün cennetteki yerini cennetlik yerini cennetlik insana verip de o cennetlik, cennetlik insanın cehennemdeki yerini alan karlı mıdır? Zarardadır. Aldanmıştır. Ama o dünyadayken kendisini aldatmış. Orada değil dünyadayken aldatmış kendisini. Evet. وَقَدْ كَانُوا ile sucudi ve Hum سَالِمُونَ Onlar secdeye davet ediliyorlardı dünyada. Selamet içerisindeydiler. Yani sağlıkları yerindeydi. Ama secdeye davet edildikleri halde o davete icabet etmemişlerdi. Şimdi durumları böyle olmuştur tabi vakit biraz e, ilerledi sabrınızı istismar etmem de etmek istemem daha doğrusu bu ayeti kerimede onlar secdeye davet ediliyorlardı secde etmiyorlardı ayeti kerimesinin tefsirinde cemaatle namaz da ayrıca tefsirlerde işlenir secdeye davet edilmek neyle oluyor hayyâ alâs-salâh gelin namaza hayyâ alâl-felâh gelin kurtuluşa bu davet kimin davetidir Allah'ın davetidir değil mi bu davet Allah'ın davetidir. Bu davete icabet edenler var, etmeyenler var. Sadece isterseniz bu konuda bir hadis-i şerif okuyayım. Aslında ben ee, kürsüye çıkarken bu konu üzerine daha çok duracağımı hesap ediyordum ama öyle olmadı Cenab-ı Hak öyle takdir etmedi. Sadece bu konuda bir hadis şerifi paylaşalım, dertleşelim, beraber müzakere edelim. <gülüyor> bu hadis-i şerif zaten konunun anlaşılması bakımından yeterlidir ee, fazla söze ne hacet derler ya fazla söze ne hacet abdullah ibni mes'ud radıyallahu anh efendimiz anlatır cümleler alt, atom bombası gibidir isterseniz altın gibi diyeyim ee, cümle cümle ben size nakledeceğim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh efendimiz buyuruyor ki Men serrehu en yelkallâhe gaden muslimen Ey dostlar! içinizden kim yarın Allah'a Müslüman olarak varmak istiyorsa Hep beraber buyurun Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu Bu kelime-i şehadet ehli olarak Kim Allah'a kavuşmak isterse Fel yuhafız ala hâulâl silavatı, حيث ينادى بهنّ بـ 5 vakit namaza camide cemaat olarak devam et. Ben Müslüman olarak ölmek istiyorum, Müslüman olarak Cenab-ı Hak'ın huzuruna varmak istiyorum diyenler camide cemaatle 5 vakit namaza devam etsin diyor o büyük sahabi, radıyallahu anh ve devam ediyor. Fenne Allah şer'a li Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünen i huda. Çünkü Allah Celle ve Ala Hazretleri sizin peygamberinize sünnen-i huda'yı meşru kılmıştır. Sünnetler iki kısımdır. Bir sünneni huda vardır. Bir de sünneni huda'nın dışında kalan sünnetler vardır. Sünneni huda nedir? İslam'ın alameti olabilecek önemli sünnetler. Mesela ezan farz değildir. Ezan sünnettir ama sünneni hudadandır. Cemaatle namaz da sünneni hudadandır. İşte beş vakit namazı camide cemaatle kılmak da sünneni hudadandır. Eğer siz şu camiye gelmeyip evinde kılanlar gibi namazlarınızı evlerinizde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Bir insan abdesini alır, güzel bir abdes alır. Sonra camiye gitmeyi kasteder, camilerden bir camiye gitmeyi kastederse adımlarını atmaya başladığı her Andan itibaren her adımına bir hesene verilir. Allah nezdinde bir derecesi, her adımı sebebiyle bir derece yükseltilir. Ve her adımından dolayı ayrıca bir günahı silinir. Ben bizi gördüm diyor o sahabi. Ben bizi yani sahabi-i kiramı Efendimiz devrinde sallallahu aleyhi ve sellem devrinde gördüm. Bizim içimizden, aramızdan cemaatle namaza sadece herkes tarafından bu adam munafıktır. Müslüman gibi gözüküyor ama Müslüman değildir, münafıktır ee, diye bilinen kişiler hariç. Herkes camiye gelirdi, cemaate gelirdi. Sadece malumun nifak olan, münafıklı bilinen insanlar tekleme yaparlardı. Bizden birisi camiye gelemeyecek kadar hasta olduğu zaman... Sağından solundan iki tane arkadaşını davet ederek tuttururdu. Ne olur ben gidemiyorum. Cemaatten de geri kalmak istemiyorum. Gelin bana yardım edin, elimden tutun. Beni siz camiye götürün derdi. Sağından solundan iki kişi girerdi. Safın arasına yerine onu oturturduk. Veya namaza durdururduk. O da bu halde olduğu halde namaza gelirdi. Buyuruyor Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Ne anlaşılıyor bundan kıymetli dostlar? Iı, cemaatle namazın ehemmiyeti anlaşılıyor. Zaten onlar dünyada secdeye davet ediliyorlardı. Selamet içerisinde oldukları halde secdeyi icabet etmiyorlardı. Ayeti kelimesinden kerimesinden de bu anlaşılabiliyor. Fezerni ve men yukezibu bihadal hadis senestedricuhum min haytul la Habibim, şu Kur'an'ı inkar edenler vardır. Beni onlarla baş başa bırak. Senestedricuhum min haytul la Onlar beklemedikleri, bilmedikleri taraflardan biz onları derece derece helak götüreceğiz. Derece derece helake götüreceğiz. Onları perişan edeceğiz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kıymetli dostlar, dersimi burada noktalamaya çalışırken bu ayeti kerimenin tefsirinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri nasıl böyle Derece derece insanı farkına varmadan helake götürüyor. Adam isyan ediyor. Haramlara daldırıyor. Ondan sonra diyor ki Allah beni seviyor diyor. Yani Allah var ya beni de seviyor. İşlerim rast gidiyor. Elimi nereye atarsam altın tutuyorum be. Gümüş diye elim attığım altın oluyor. Allah beni sevmese böyle olur mu falan diyor. <gülüyor> Sen estedricuhum min bilmedikleri taraftan biz onları yavaş yavaş helakete götürürüz Mevla buyuruyor. Bu ayet kelimenin tefsirinde yani onlar bilmeden, farkına varmadan tak diye onları bir yakalarız. Aa ne oldu? Bitti hayatım, zevkim bitti, çilem başladı diye başlar. Evet. Hadis-i şerifte şöyle zikredilmiş. En naracule min İsrail. Yani insan isyana daldırdıkça, günaha daldırdıkça efendim işleri iyi gidiyor diye, parası pulu iyi oluyor diye Oh, Allah beni seviyor ki bunlar falan böyle oluyor düşünmemeli. Niye öyle düşünmemeli? Bakınız e, enne racülem min beni İsrail hadis-i şerif olarak bize intikal ettiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu anlatıyor. Beni İsrail'den birisi debi, demiş ki Ya Rabbi ey ya Rabbim kem ke. ben ne kadar sana isyan ediyorum ve ente la tu'akibuni sen beni cezalandırmıyorsun. Ben bu kadar isyan ediyorum sen bana ceza vermiyorsun. Herhalde beni çok seviyorsun falan. قال فأوحى الله <زَمَانِهِم> O zamanın peygamberine Allah vahiy etti cel Ne demiş? En kul lahum bu insana de ki böyle diyen adam var buna de ki sen kem min uqubatin benim ne kadar belalarım senin üzerine geliyor ama ve ente sen bil mi farkında değilsin. Öyle belalarım geliyor ki sana sen farkında değilsin. Nedir o bela? bakınız dostlar. Burası çok önemli burası için zaten okuyorum onu. Cumu daneyke Vasa ve kalbike istidracün minni ve okubetünle vekalt Ey kulum günah işlediğin halde gözünden yaş akmıyor. Kalbin katılaşmış. Sen farkında değilsin bu benim sana belam değil de nedir ya? Günahlarından dolayı gözyaşı dökemiyorsan bu bela değil de nedir ya? İsyanların olduğu halde, kötülükler içerisinde hayatını idame ettirdiğin halde kalbinin katılaşmış olması benden bela değil de nedir? Eğer aklın olsa, eğer aklın olsa, bela olarak bu sana yeter buyurmuş Allah Celle Celaluhu. Demek ki bir insanın gözünün, yaşının donuk olması, günahlarından dolayı, eksiklerinden dolayı üzülmemesi, ağlayamaması, <gülüyor> bütün bunlar aslında Allah'ın belalarından bir beladır. Musibetlerinden bir musibettir. O zaman ağlamalı veya ağlamaya çalışmalı. Kur'an-ı Kerim okuyun ve ağlayınız buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ağlamasını bilmezseniz, ağlayamazsanız hiç olmazsa ağlar gibi olunuz buyuruyor. Ağlar gibi olunuz. Onun için kıymetli müminler, Cenab-ı Hakk'a yalvaralım Celle Celaluhu. Bizi muttakiler sınıfına ilhak eylesin. Yine Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Önümüzdeki felaketlerden, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara dua edelim. Yalvaralım Allah'a Celle Celaluhu. Eğer hazırlıklı olarak gidersek ne güzel. Ha mukra'u kitabı. Alın kitabını okuyun. Kitabımı okuyun. Oh be ne güzel hayat diyecek insanlar vardır. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Şimdi bu akşam <gülüyor> Rabi'i'l-Evvela'yı'n nicesidir, 12. gecesidir. Yarın 12. gün, bugün de bu akşam da 12. gecesidir. Serveri kainat, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya gelişidir. Dünyada olmuş bitmiş çok olaylar vardır ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya gelişi kadar önemli hiçbir olay yoktur. O büyüklükte bir olay yoktur. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen dünyanın <gülüyor> Yaratılmasında, kainatın yaratılmasında sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hakkında şanında buyrulan büyük bir peygamberdir o. Onun dünyaya gelişi elbette en büyük olaydır. Biz müminlerin en büyük sevincidir. Diyanet İşleri Başkanlığı senelerdir güzel bir uygulama başlattı. Sadece kutlu doğum günü değil de kutlu doğum haftası olarak bir hafta, bir gün olarak sadece bir gün olarak değil de bir hafta olarak bunu Efendim e, kutlama programları hazırlanmış. Türkiye'nin her tarafında hatta Türkiye'nin dışında yabancı ülkelerde, Türkiye Cumhuriyetlerde de yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle bu konuyla alakalı, onun getirdiği güzelliklerle alakalı paneller, konferanslar, toplantılar vesaireler oluyor. Camilerde sohbetler oluyor. E, Bayrampaşamızda da, İstanbul'umuzda da bugünden itibaren başlayan birçok e, paneller, sohbetler, toplantılar olacaktır. Biz bu camide akşam yatsı arası, akşam namazından sonra yatsı namazına yarım saat 45 dakika kala inşallah sohbete başlamış olacağız. Alt kattaki mescitte kadınlar bulunabilirler, sohbet için gelmiş olabilirler. Üst tarafta da erkekler inşallah mevlid kandilimizi diyelim. E, burada sohbetle beraber idrak etmeye çalışacağız. Bu konuda yapılan toplantılar e, müsabakalar, heyecanlı konuşmalar neler varsa hiç olmasa çocuğumuzu, çocuğumuzu gönderelim gündemde olsun. Cuma cemaatine ben söylemiştim. E, size de aynı şeyi söylemiş olayım. Mesela bu kutlu doğum haftası münasebetiyle kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğumu münasebetiyle iş sahibi olan kardeşlerimiz şöyle güzel bilgisayar çıktısı alarak renkli güzel yazıyla süsleyerek bu iş yerinde kutlu doğum haftası münasebetiyle %10, %5, %20 tenzilat hafta boyunca uygulanacaktır deyip asılsa bunun faydası olur mu olmaz mı bir defa dükkana gelen insan hiç böyle bir şey duymamış camiye vaaza sohbete gitmemiş kutlu doğum haftası diye efendimizin doğumu olduğunu da bilmiyor bakıyor ki yazıyor kutlu doğum haftası münasebetiyle bu iş yerinde %10 indirim vardır bu onun dikkatini çeker mi ona bir mesaj verir mi onu da bu konuya bir yönlendirir mi? Yönlendirir. Peki bundan senin kazancın, zararın ne olur? Yüzde on zararın olur. Zarar değildir o. O çok güzel bir kardır. Efendim, sen, ben, herhangi bir kardeşimiz, kardeşim, ben sana bu malı satıyorum. Bu malın değeri şuydu. Ama biz şu anda kutlu doğum haftasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu hafta içerisindeyiz. Onun yüzüsü hürmetine, ben şu maldan şu kadarını senden almayacağım, şu kadar bir tenzilat özel olarak bu hafta için yapıyorum desen, bir adamın dikkatini çekmiş olur, iki <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem' o insanı yönlendirmiş olur üçüncüsü ahirette aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e amellerimiz arz edildiği için sen ki benim hatırıma, benim doğumum sebebiyle böyle bir performans ortaya koydun ben de sana özel şefaat edeceğim der mi? Elbette der Yani bunun ahirete yansıması çok güzel olacak Ancak bunu Kötüye istismar etmemek lazımdır Kötüye istismar etmek ne demektir Mesela diyelim ki vatandaş Zaten biliyor ki senin bu malın Atıyorum 25 milyon değerindedir Daha önce almış senden zaten 25 milyonu almış Şimdi sen bunun şey üzerindeki Etiket fiyatını çıkarıyorsun 30 milyona Diyorsun ki indirim var indirim var Ne kadar 25'e düştük Zaten adam onu bir hafta önce almış 25'e Efendim Sen şimdi çıkardın onun şeyin üzerinde Etiketin üzerine 30 milyona indirim yapıyorum Oldu 25 milyon İşte bak indirim yapmasaydım 30 milyon olacaktı Böyle de yalancılık yapmamak lazım Sahtekarlık yapmamak lazım Yani bindirip indirmek değil doğrudan doğruya indirmek bindir dindirdi olmamalıdır. Yani gerçekçi olmak lazım. Çünkü orada o insan veya benzeri insanlar alışveriş yapmışlardır. Subhanallahi rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil